insanın kalp üzerindeki etkileri üzerine olacak inşallah Allah subhanahu ve teala bizlere anlatma sizlere anlamayı nasip etsin anlatılan doğrular Allah'tan hatalarsa bizim kendi nefsimizdendir kalp insanın özüdür kalp diri olursa insanın hayatı mutlu onun ölümüyle de hayatın tadı yok olur günahların ona etkisi zehirlerin vücuda etkisi gibidir günahların işlenmesi kalbin fesada uğramasına sapmasına rülmette kalıp kararmasına azgınlaşmasına katılaşmasına zillete düşmesine ve değersizleşmesine sebep olur kardeşlerim. Bu kulun Mevlasının, yaratıcısının, tasarruf edicisinin, iyiye ve kötüye çeviricisinin taatından uzaklaşması sebebiyledir. Ama Allah'ın itaatine, itaatini yerine getirir. Sevdiklerini sever ve yasakladıklarından uzaklaşırsa onun için hidayet, nur, istikamet izzet kuvvet ve Allah'ın bildiği her iyilik meydana gelir kardeşlerim kalp organların sultanı efendisidir organlar ise onun tabileridir kul kalbiyle Rabbini ve yaratıcısını bilir kalp ile Rabbini hoşnut edecek amelleri işler kimin kalbi manen sıhhatliyse ise kalbini daha iyi tanır bu insanlardan çoğunun bilemediği bir gerçektir kulun kalbini temizlemesi bütün faziletlerin temeli ve dindarlığın aslıdır zira kalbin iman ve salih amelde istikamet üzere olması diğer organların da istikamet üzere olması demektir bu da onların kolu tapva sahiplerinden yapar. Kardeşim, şeytanın kalp üzerinde birçok müdahale imkanı vardır. Bunları tanı. Kalbe girer. insana oradan birçok vesvese verir. Dolayısıyla onun dünyasını da ahiretini de alt üst eder şeytanın girdiği yollara şöyle bakacak olursak gazap, hırs haset şevhet ve bunların aşırısı devamlı tokluk ki bu da şevhedi takviye eder tamah, acele etme, mal sevgisi dünyanın zinetleriyle süslenmeye aşırı düşkünlüğü bunlar hep iblisin girdiği yollardır değil mi? Bu huylardan hangisi veya birkaç tanesi bizde ise şöyle kendimizi bir kontrol etsek acaba gerçekten ne hale geldiğimizi anlayabilir miyiz? Kalpler Merhabalar Kalpler manevi yönden üç ayrılırlar kardeşlerim. Sıhhatli kalpler, sıhhatli olmayan marazlı kalpler ve ölü kalpler olmak üzere. Maddi yönden ise kalp hastalıkları birçoktur. Bu da hastalanabilir. İnsanın kalbi rahatsız olduğunda nasıl titizlikten hareket eder ona özen gösterir değil. Mesela kendimiz, yakınlarımız, akrabalarımız, herhangi birisi bir kalp hastası olduğunda sakın üzmeyin ha. Aman çok güldürmeyin ha. Onun kalbi var. O kalp hastası kalbi duru verir. Niye? Hep onu kaybetmekten korkarız. Onun yanında yapacağımız normal hareketleri bile hep kısma yoluna gideriz değil mi insanın kalbi de rahatsız olduğunda hiç ihmal etmez tedavisini yapma yollarına gider kolaylıkla tedavi yöntemi bulamazsa bulabileceği her yere başvurur bu yolda ne kadar ağır masraflar varsa onları bile göze alır ama kardeşlerim kalbin ilacı tedavisi manevi ise kişi Allah'ın rahmetine nail olan kişiler müstesna genellikle buna hiç önem vermez bu hastalık onulması zor cinstendir İnsanın bütün varlığını zehirleyen çeşidindendir her müslümanın buna çok dikkat göstermesi tedavisini yapması gerekir. Değilse ne olur? Ne olur kardeşlerim? Allah korusun. Kalp mühürlenir. Dejenere olur. Paslanır. Bunun için Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hastalığa ve bu belaya ilaç mahiyetinde o kadar çok ayet getirmiştir ki Kur'an-ı Kerim'in 125 yerinde kalplerin hastalıklarını ve sağlıklarını bildirir. Bu da durumun çok ciddi olduğunu ortaya koyar. Kardeşlerim İslam dini üç şey üzerine bina edilir. Sözler, fiiller ve itikad. Kalp, itikadın mahallidir. Yani imanı tarif ederken kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek diyoruz ya. İşte her şey bu üç şeyin üzerine bina edilir. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemdedir. Birisi oluştu mu öbürüne muhtaç, öbürü oldu mu ona muhtaç ve biri gitti mi de götüren cinsdendir. Ömer bin Hattab bir rivayette diyor ki: Ameller niyetlere göredir. Her kişi için niyet ettiği şey vardır. Numan bin Beşir'den gelen rivayette ise Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz: biliniz ki vücutta küçük bir et parçası vardır. Bu sıhhatte olduğu sürece bütün vücutta sıhhattedir." Bu bozulduğu sürece bütün vücutta bozulur. Biliniz ki bu kalptir diyor. Allah subhanahu ve teala bütün organların sultanı olan bu organın önemini onun hastalıklardan salim olmasının bilhassa kıyamet gününde olmak üzere insanların hesaba çekilmesinin temelini oluşturduğunu bildiriyor. Ayet-i kerimelere baktığımızda hadis-i şeriflere baktığımızda bunun birçok örnekleri var kardeşlerim bakın o günkü ne mal ne de onlar fayda vermez ancak Allah'a sağlam ve temiz kalp getiren fayda görür diyor Allah Azze ve Celle amellerin kardeşlerim Allah kadında kabul edilmesi için iki tane şart vardır birincisi ihlas ikincisi tabi olma İhlasın yeri kalptir yani kasıt ve niyet insan bir amel işlerken işlemeden işledikten sonra kasıt ve niyeti sadece ve sadece Allah rızası için olacak büyük küçük bütün amellerde de nefsinin talimatına değil Aniselat ve selamın sünnetine tabi olacak. Demek ki bir ibadetin kabulünde ne varmış? İki esas var. Yapmış olduğunuz her amelde bunu neden yaptın? Allah için. Cevap ikinci. Nasıl o nasıl yapmışsa, nasıl amel etmişse, nasıl öğretmişse o şekilde işte makbul olan amel makbul olan ibadet budur kardeşlerim şimdi burada tekrar kalbin manevi yönden sıhhat ve hastalığına dönecek olursak bu bakımdan üç çeşidi ayrılır bakın Rabbimiz subhanahu ve teala ne diyor Allah Böyle yapar ki şeytanın attığını kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için bir imtihan yapsın. Zalimler elbette haktan uzak bir ayrılık içindedirler. Ve kendilerine ilim verilmiş olanlardan da Kur'an'ın Rabb'ından gelen gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar. Böylece kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz Allah'a iman edenleri doğru yola iletir. Hac suresinin 53 ve 54. ayetleri. Bakın kardeşlerim, Rabbimiz fân ve Hüveteala bu ayette kalbimizi 3 kısma ayırmış. Birincisi hasta kalpler, ikincisi katı kalpler, üçüncüsü ise itaatkar, müminin saygılı kalbi. Burada bakın dikkat ederseniz, edersek, ilk iki kalp, fitneye düşmüş, bulanık ve belaya uğramış kalp. Üçüncü kalp ise, kurtuluşa eren, sıratı mustakim üzere olan, dünya ve ahiret saadetini elde eden kalp. Sıhhatli kalp, hakkı kabul, hakkı sevme, ve hak yolunda fedakar olma arasında idrakından başka bir bağ yoktur bu kalp kardeşlerim hakkı sıhhatli bir idrakla algılar boyun eğer ve kabul eder ölü ve katı kalp hakkı ne kabul eder ne de ona boyun eğer hasta kalp hastalığı artarsa ölü ve katı kalp grubuna girer Şeytanın kulaklarına fısıldadığı sözlerle kalplere attığı şüpheler bu iki çeşit kalp için fitne, diri ve sağlam kalp için ise güç ve kuvvettir. Ali Selatü vesselam efendimiz, Muzaife bin Yemandan gelen rivayette kalbi iki kısma ayırıyor. Ömer bin Attab Hanginiz Ali sallallahu ve selamın deniz dalgaları gibi dalgalanan fitnelerden bahsettiğini duydu diye soruyor. Herkes susuyor. Ben duydum dedim. Ömer, sen Allah için mükemmelsin diye iltifatla bulundu. Kuzeyfa, Ali sallallahu ve selamın şöyle buyurduğunu işittim. Fitneler kalplere hasırın iplik iplik örüldüğü gibi tek tek tesir eder. Hangi kalp fitneyi kabul ederse, bu kalbinde siyah bir nokta olarak iz bırakır. Hangi kalp onu kabul etmezse, kendisinde beyaz bir nokta olarak iz bırakır. Böylece iki kalbe yerleşirler. Ve bu kalplerden birisi, cilalı mermer gibi bembeyazdır. Ve göklerle yer durdukça ona hiçbir fitne zarar vermez ötekine gelince o alaca siyahtır tepesi aşağı duran testi gibidir ne hayrı kabul eder ne de şerri reddeder ne bir tanır, ne de bir münkeri inkar eder sadece içine işleyen heva ve hevesini bilirtir bunu en yakın Müslüm'ün iman babında 144 no'lu rivayette bulabilirsiniz kardeşlerim. Ne kadar güzel izah ediyor değil mi? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte fitnelerle karşı karşıya kalan kalpleri ikiye ayırıyor. Bunlardan birisi nefsani arzularına heva ve hevesine tabi olup boyun eğen fitneyi kabul edip onunla mutmain olan süngerin suyu emdiği gibi fitneyi içine işleyen bir kalbi fitne arka arkaya geldikçe siyah nokta büyüyüp simsiyah bir kalbe dönüyor bunun hakkında bakın Rabbimiz subhanahu ve teala ne diyor hayır onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur mütaffifin 14. kalbi baş aşağı gelmiş haktan meyletmiştir sadece belada ve fitneden rahat eder hakkı batılla sünneti bidatla karıştırır hatta hakla batıl batılı hak marufu münker münkeri de maruf olarak görür Allah bizleri bu duruma düşmekten korusun amin ya Rabbi ikincisi kardeşlerim herhangi bir pislik ve pürüz olmayan cilalı mermere aleyhissalatü vesselamın benzettiği kalp bu içinde Allah'ın kitabının Resulullah'ın sünnetinin nurunun pırıldadığı bir kalptir zamanla bu kalp koyu karanlık bir gecede etrafını aydınlatan bir lamba bir ışık bir nur saçar haline gelir bu taksim manevidir. Sohbetin başında da dediğimiz gibi manevi hastalıklar ve maddi hastalıklar cismane hastalıklar var dedik ya bu taksim manevidir ve fitneleri kalbe arz edilmeleri anında takınacağı tavra göredir. ashab kiram kalbi dörde ayırmış. Huzeyfe bunlardandır. Bakın ne diyor Allah kendisinden razı olsun kalpler dört çeşittir parlak kalp ki lamba gibi ışık saçar kılıflı kalp ki kılıfı kendisine sıkıca bağlanmıştır ters çevrilmiş kalp ve yamyası kalp. parlak kalp müminin kalbidir ki onun ışığı kendisindeki nurdur kılıflı kalp ki kafirin kalbidir İçine hakikat nüfus edemez. Ters çevrilmiş kalpse münafığın kalbidir ki, Önce gerçeği tanır, sonra inkar eder. Testi gibi önce doldurulur, ters çevirince içindeki dökülür, bir şey kalmaz. Enli kalp de, aynı anda kendisinde hem iman hem de münafıklık olan kalptir. Onun imanı baklaya benzer. Kendisine temiz su geldiğinde yarar, yeşillenir. Münafıkla yaraya benzer. Oraya da kan ve irin yaraştı mı hemen onun etrafına toplanır. Bu maddelerden hangisi üstün gelirse kalp üzerindeki üstünlük de ona aittir. Yani hayrı gördüğünde ona hemen meyleden Şerri gördüğünde de hemen meyleden. Allah subhanahu ve teala bizleri böyle hale düşmekten korusun. Bakın bu değerli sahabe, Allah kendisinden razı olsun, kalplerin dört çeşit olduğunu, kafirle münafığın kalplerinin helakta olduğunu, hem nifak, hem iman bulunan kalbin helak ile felah arasında bulunduğunu, kurtuluşa eren kalbin ise müminin kalbi olduğunu açıklamış oluyor. Bu kalplerin kurtuluşu ve helakının sebebi ise Allah ve onun Resulüne itaat etmek veya muhalefet etmekle ilgilidir kardeşlerim. Bu, bu da kitap ve sünnete sarılma veya kişi haktan hakkı kabulden yüz çevirip nefsinin arzularına uyarak kitap ve sünnetin hükümlerini tanımamakla olur. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Onlar doğruluktan sapıp eğrilince Allah da kalplerini eğritti. Allah fasıkları doğru yola iletemez. Saf 5'te Cenab-ı Hak kalpleri, gözleri, kulakları olduğu halde kafirleri ne yapıyor? Kötülüyor. Çünkü onlar bu organlarını, nefsane arzularını yerine getirmede ve Rablarına isyanda kullanıyorlar. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar hakkında ne diyor? Andolsun cehennem içinde de birçok cin ve insanlardan yarattık ki kalpleri var fakat onlarla anlamazlar. Gözleri var fakat onlarla görmezler. Kulakları var fakat onlarla işitmezler. İşte onlar var ya onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha sapıktırlar. Ve işte onlar kafildirler diyor Araf 179'da. Allah subhanahu ve teala bu ayette onların ağzından hayvanlardan bile aşağı derecede bulunduklarını ve gafil, sapık ve şaşkın olduklarını bildiriyor. Kalplerinin bozulması, günaha düşmesiyle. Bu günah kardeşlerim, ister haram olan bir şey yemek şeklinde olsun, ister yabancı kadına bakma, gıybet, teganni gibi, müzik gibi, çalgı aletleri gibi haram bir şey dinlemek şeklinde olsun, İsterse fesat, fitne saçan, düşük kalite gazete, dergi, kitapları okumak şeklinde olsun, ister bunlar, ister diğer günahlar olsun, hepsinin kalbin bozulması, kararması ve sapıtmasında etkileri vardır. Allah subhanahu ve Taala'nın büyüklüğüne, heybetine, vakarına karşı, günahlar kuldaki saygıyı zayıflatır kardeşlerim. Kul istesin veya istemesin günahları işlemeye artık cesaret duyar. Bu onun yaratıcısına aldırmamasından kaynaklanır. Ona karşı olan korkusunun ve saygısının zayıflamasından daha da ileri Allah'ın hakkını ayetlerini, emirlerini, yasaklarını hafife almasındandır sanki Allah yok haşa Allah'ın gözetimini yokmuş gibi kabul etmesinden kaynaklanır bu ise kulu Allah'a yaklaştıran şeyleri sevmemeye uzaklaştıran şeyleri ise sevmeye götürür bakın bu meyanda kitaba gidecek olursak Rabbimusübhanı ne diyor Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi ürker. Ama ondan başkaları anıldığı zaman hemen sevinirler. Rümer 45 Hiç okudunuz mu bu ayetleri? Kul Rabbinden korksa ona saygı duysa takva ehli olsa onun haram kıldıklarına ve gazabını çeken şeyleri işlemeye cesaretli olur mu kardeşlerim? Olmaz değil mi? Şayet kulu günah işlemeye Allah'ın rahmetinin genişliği, affediciliği, mağfiret ediciliği ve ona karşı beslenen hüsnü teşvik etmekte denilirse bu hatadır. Allah'ın büyüklüğü ve azameti kulun kalbinde yer ederse, bu Allah'ın haram kıldığı şeylere karşı saygılı davranmayı, yani onlardan sakınmayı gerektirir. Bu duygu kardeşlerim, kul ile günahlar arasına engel koyar. Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemeye cesaret duyanlar, Allah'ın hukukuna hakkıyla riayet etmeyenlerdir. Allah'a ve O'nun haram kıldığı şeylere karşı saygısını kaybeden Allah Azze ve Celle'nin hakkına yeterince değer vermeyenlerin bu hali o insanlara hiçbir ceza verilmese ceza olarak yeter de artar bile değil mi? Allah subhanahu ve Taala Allah kime değer vermezse artık O'na ikram Eden olmaz buyuruyor. Haç 18'te. Evet kardeşlerim, işlenen günahlar kalbin utanma duygusunu da gayretini de giderir, zayıflatır. Hatta günahkar insanların kötü işini ve çirkin sözünü söyleyip durmalarına da aldırmaz. Bakın Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne diyor. İnsanların ilk peygamberliğin sözlerinden anladıkları şey nedir bilir misiniz? Utanmadığın takdirde istediğini yap gerçeğidir. Evet, bunu bütün hadis mecmualarında görmüşsünüzdür. Utanmadığın takdirde istediğini yap. Nasıl insanın üzerinde hakim oluyor değil mi? Evet kardeşlerim bu tehdit ve korkutmadır. Utanmayan kimse, istediği suçu işler. Çünkü suçu, günahı terk etmeye, onu utanma duygusu sevk eder. Ortada onu engelleyecek, utanma duygusu yoksa, o elbette günaha yuvarlanır, elbette helak olanlardan olur. Bu iş yapılırken, o iş Allah'tan utanmayı gerektirecek bir şey değilse onu yapabilirsin. Terk edilmesi gereken şeyler işlendiği takdirde Allah'tan utanmayı gerektiren şeylerdir ki bundan da sakınmak gerekir. Hayrın hepsi hayırlıdır. Ancak dini öğrenme, savunma bu gibi konularda utanmak da doğru değildir. Bakın Ali salatü vesselam efendimiz ne diyor? Haya hayırdan başka hiçbir şey getirmez. Ve Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette Ali salatü vesselam efendimiz tesettürü içerisindeki bakire kızdan Allah'ın Resulü Ali vesselam daha hayalıydı. Bir şeyden hoşlanmadığı zaman biz bunu onun yüzünden anlardık diyor demek ki kişinin kalbindeki hal ve hareketler neyse onun hem ruhaniyetine hem de cismaniyetine ne yapıyor? yansıyor evet kardeşlerim hayanın azlığı imanın zayıflığı insanı günahları açıktan işlemeye kadar götürür. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Ümmetimin hep affedilmiştir. Yalnız açıktan açığa günah işleyenler müstesna. Açık günahlardan biri de kulun geceleyin bir amel işlemesi sonra Allah onu örtbas ettiği halde sabahlamasıdır. Fakat kul ey filan benden şöyle şöyle yaptım der. Halbuki kendisi Allah onu örtbas ettiği halde gecelemişti. İşte Rabb'ı örtbas ettiği halde geceler, sabahladığı vakit Allah'ın örtbas ettiğini meydana çıkarır diyor. Bunu Bukhari'de, Müslüm'de görebilirsiniz. Biri edepte, biri zühtem. Görüyorsunuz Allah'ın rahmetini değil mi? Ama buna rağmen Allah örtüyü halde senin günahını senin açmanla gündeme geliyor. Ama gayret mümin için sahibinin gölgesi veya vücudunun ısısı gibi ayrılmaz bir parçadır. İşte günahlar bunu kalpten kaybettirir ve onu hayvan derekesine kadar indirebilir kardeşlerim. Hem de hayvanların da en aşağı derekesine, domuz seviyesine veya cinslerine aklı olan kimsinin nefsini bu derekeden yukarıya çıkarması gerekmez mi? Mümin Allah'ın haramlarına karşı şahsiyetini kıskanmalı dinini tecavüzden şerefini kötü işlerden kıskanmalı kardeşlerim ümmetin en hayırlısı en kıskanç olanıdır gerçek şu ki Allah daha gayretli, daha kıskançtır. Haramları konusunda kimse Allah'tan daha kıskanç değildir. Aynen Ali'sülatu vesselam efendimizin bir sözünde dediği gibi Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bunun için kötülüklerin açığını kapalısını haram kılmıştır. Allah'tan daha çok Mehdi seven kimse yoktur ki bundan dolayı kendisini mehdetmiştir diyor. Yine Ali Vesselam Efendimiz şüphesiz ki Allah kıskanır, mümin de kıskanır. Allah'ın kıskanması mümine bazı şeyler haram kılmasındandır buyurmuştur. Bunu Bukhari nikahta, Müslüm kitabul tevbe'de bulabilirsiniz. Evet kardeşlerim demek ki bunlar bu anlatılanlar hem meseleyi yakalamaya hem de böyle bir meseleyle karşı karşıya geldiğimizde takınacağımız tavrı gündeme getirir Kalbin ters dönmesi boşalması meyletmesi böyle bir kalp günahtan başka bir şeyle fükunet bulmaz kardeşlerim. Allah muhafaza. Kalp günah ve isyan çamuruna batar oraya yerleşir onunla sukunak dur. çirkin olur onun yanında güzel olur güzel de çirkin olursa maruf münker münker de maruf gibi görülürse nefsine hoş gelen şeyleri doğru ve helal hoş gelmeyen şeyleri de Hata ve haram kabul ederse o zaman o kalpte takva iradesi zayıflar. Allah'ın haram kıldığı şeylere devam eder durursa da ölür. Aynen demin anlattığımız gibi ve vesselam efendimiz ne diyor? Fitneler kalbi hasır çubukları gibi arz edilir. Hangi kalp bu fitneyi kabul ederse onun kalbine siyah bir nokta oluşur ve hangi kalpte bunu reddederse bunun zıttına kalpte beyaz bir nokta olur böylece bu ikisi de yerleşir diyor. demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de bu sözünde dediği gibi günahkar facinin kalbi siyahlaşır ters çevrilmiş testiye döner ne iyilik tanır ne kötülük bildiği tek şey nefsinin arzularıdır İsyana devam ve rahmanın yolundan uzaklaşma kalbin ters çevrilmesine kapatılıp mühürlenmesine haktan batıla dönmesine sebep olur kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir gözlerinde de perdeler vardır onlar için büyük bir azap vardır diyor. Bakara 7. Allah onların kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler diyor Tabe 93. Onlar doğruluktan sapıp eğrilince Allah da kalplerini eğrildi, diyor Saf 5. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah'ın kalbini iman üzerinde ve Rahmanın itaatından sabit kılmasına çok dua ettiğine göre, biz neden etmeyelim? Bizim çok çok yapmamız gerekmez mi? Çünkü biz buna Ali Selamüllâh ve Selamdan çok daha muhtaçız ve çok çabuk kayabiliriz. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Amin. En çok yaptığı dualardan birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu kardeşler. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kalplerden her biri Rahman olan Allah'ın parmaklarının ikisinin arasındadır. Onu sabit kılmak isterse sabit kılar. Eğriltmek isterse de eğriltir diyor. Kalpleri çeviren halden hale çeviren Rabbim kalplerimizi sana itaata çevir amin ya Rabbi bu duayı çok çok edelim kardeşlerim çok çok edelim ve a.s.m. Efendimizin en çok yaptığı dua olduğunu da unutmayalım kardeşlerim şerî ilim Allahu Teala'nın kalbe bıraktığı bir nurdur takva itaat amel ancak ilimle olur. İlim Allah için öğrenilir ve cahile öğretilir. Kalpteki ilim nuru artar. Ama günahla şehvi arzulara tabi olmak ve ilim dünya için öğretilip öğretilmekle devam ederse bu nur azalır ve bu ilmin sahibinin istifadesi de pek az olur. Onun için Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala ne diyor bakın. Allah'tan korkun. Allah size öğretir diyor. Bakara 282'de. Yine bakın Haç 46'da ne diyor? Zira gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler kör olur diyor. Günahlar kardeşlerim kalpteki ilim nurunun feraseti, kuvveti siler alır ve kalbe ilimden gelen hidayetin önüne perde olur. O kadar insan vardır ki bakarsınız gerçekten okur, gerçekten bir şeyleri çabalar ama heyhat ki zerre kadar anlayışı kendisine göremez zerre kadar bir ilim ehlinin ahlakını, edebini, davranışını insanlara karşı muamelesini göremezsin. Hasetçi, küfürbaz, kindar, fitneci olduklarını görürsün. İşte ne kadar ilim ederse etsin, günahtan uzak durmadığı müddetçe o ilim onu nurlandırmaz. Onda feraset olmaz, İlminin kuvveti nüfusu tesirin hiç olmaz kardeşlerim. Evet, İmam Şafi, İmam Malik'in yanına gelince, İmam Malik, Allah onlardan razı olsun, İmam Şafi'deki anlayış, zeka ve kavrayış keskinliğini görünce ne diyor bakın? Görüyorum ki. Allah senin kalbine nur bırakmış sakın ha, günah zulmetiyle onu söndürmeye mi diyor evet kardeşlerim günahkarın kalbine vahşet ve göğsüne darlık verir bu vahşet, ürkeklik, yabanilik günahkarla yaratıcısı arasında günahlarla insanlar arasında hatta kendisiyle nefs arasında da vardır bunu kalbinde iman ve hayat olandan başkası hissedemez kalbi ölü olan günahlarla kılıflandığı için onu hissedemez Rabbine karşı vahşeti onun yolundan, dininden Kerim olan kitabından uzaklaşmasıdır Yabanleşir O Rabbini çok az anar Allah'ı anmayı, dinlemeyi Onun ayetlerini işitmeyi sevmez Zikrullah'tan faydalanmaz, lezzet almaz Ama oyun makamında bir makam duyarsa Şevk ve neşesiyle sallanmaya başlar Şakalaşır, gırgır, şamata artık onun işidir hiçbir zaman kalbi diğer şeylerde sukun bulmaz hep gırgırda şamata da bulur Allah yegane yardım istenmeye layık olandır kardeşlerim kalplerimizi kontrol edelim İnsanlara karşı vahşetine gelince bilhassa fazilet erbabına karşı ilim ehline karşı hakkı anlatanlara karşı onlardan uzaklaştıkça onların ilminden gelen fazilet ve bereketten emri bil maruf nehyanil münker yapmalarının faydasından mahrum kalır burayı hiç düşündünüz mü anladınız değil mi bu noktayı insan ilim ehlinden uzak durursa rabbani alimden uzak durursa bu mahrumiyet devam ettikçe o da sapıklığında ve azgınlığında devam edecek Sonunda ne olacak? Hidayetsiz ve nursuz olarak Rabbinin huzuruna varacak Allah muhafaza. Onun için hallerimizi her zaman koruyalım. Halbimize çok dikkat edelim kardeşlerim. Bakın nasıl başlıyor? Hangi noktaya geliyor? Onun kendisine en yakın insanlara, zevcesine, çocuğuna karşı yabancılaştığını kötü kişilerle ve şerli arkadaşlarla ilgisinin arttığını görürsün. Zaman zaman da onun kendi nefsine yabancılaştığını da görürsün. Böyle durumlarda ne olur? Onun içi daralır. Kafir ve facirlerden bazılarının intiharı da bakın bundandır. Çünkü onlar hayattan yakınlık duyabilecekleri ne bir tat ne de bir lezzet alırlar. Bu maddi varlığıyla her şeyden nasip alırken, varlığının ikinci ve en önemli kısmı, ruhu ihmal etmesindendir. O bu durumda hep azap içindedir biliyor musunuz? Allah'a asi olup, onun emirlerine karşı gelen ve nefsani arzularına tabi olan her kişi böyledir kardeşlerim günahlara bulaştığı kadar şekaveti ve helakı da artar iman aleminde yükselip salih amellerle nefsini temizleyenlerin ise bu konudaki gayret ve başarıları o nispette saadeti artar vahşeti yok olur bu noktada kardeşlerim göğüs darlığına gelince Cenab-ı Hak onun sebebinin dalalet eğrilik Allah'ın dost doğru yolundan uzaklaşmak olduğunu bildiriyor bunun aksi göğüsün genişliğidir ki bunun sebebi de cenabı hakkın yoluna yani indirdiği Nura tabi olmaktır bakın Rabbibbmızpanuku ve ne diyor Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğüsünü İslam'ı açar kimi de saptırmak isterse onun göğsünü göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Allah inanmayanların üstüne işte böyle pislik çökerdir. Enam 125'te. Rabbına inanmayan ve onun nuruna tabi olmayan ölecekmiş gibi göğsünü tıkanarak göğe çıkan örneğine tıkanıp uymaktadır. Allah'ım kalplerimizi dininde sabit kıl Allah'ım. amin ya Rabbi kardeşlerim göğüsün daralmasının sebepleri Allah'tan yüz çevirme ve kalbin başkasına ilgi ve muhabbet duymasıdır onun zikrinden gafil olma ve ondan başkasına sevgi duyma da bu sebeplerden kaynaklanır çünkü kim Allah'tan başka bir şeyi severse onu sever gibi kasıtlı onunla azap görür ve kalbi ona takılır kalır. Yeryüzünde ondan betbah ve akılsız insan yoktur. Muhabbet iki çeşittir kardeşlerim. Birisi öyle bir muhabbettir ki dünyanın cenneti, nefsin sevinci, kalbin lezzeti, ruhun nimeti Kıdası ve devasıdır. Hatta ruhun hayatı ve gözünün aydınlığıdır. İşte bu bütün kalple Allah'a duyulan sevgidir. İkincisi de öyle bir muhabbettir ki ruhun azabı, nefsin kederi, kalbin hapishanesi ve göğsün darlığıdır. Bu elemin uğursuzluğun, yorgunluğun sebebidir. İşte bu da Allah'tan gayrısına duyulan sevgidir kardeşlerim. Günahlar kalbin zayıflamasına, kararmasına sebep. Günahkar, kalbi zayıf, korkak, insanlık duygusu ve karar verme yeteneği zayıf bir kişidir. Devamlı hayatiyetini kaybeder. günahkarı katırlar da tepse kediler de tırmalasa günahın zilleti kalplerinden hiç ayrılmaz kardeşlerim Cenabı ı Hak kendisine asi olana zilletten başka bir şey vermeyi kabul etmez Allah subhanahu ve teala günahın küçüğünden de büyüğünden de bizleri beri buyursun. Günahkar nefsinin en derin noktasında bir karanlık hisseder. Hani demin yukarıda bahsettik ya her günah kalpte ne yapıyordu? Siyah bir nokta oluşturuyordu değil mi? İşte bu karanlıklar karanlığı hissetmesi bu çok karanlık gecenin zulmeti gibi bir şeydir kardeşlerim. Çünkü itaat, nur, günahsa zulmettir. Biri beyaz, biri siyah noktadır. Günahlar birbiri peşine devam eder ve sayısı artarsa, Allah subhanahu ve teala böylelerinin halini ne yapıyor? Kafirlere benzetiyor. Ve ne diyor? Yahut onların işlediği, engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki, üstünü bir dalga örüyor, onun üstünden bir dalga, onun üstünde de bir bulut. Birbiri üstüne yığılmış karanlıklar. Bunların içinde bulunan kimse elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermedikçe sonra onun nuru olmaz diyor nur kırdı. Demek ki kardeşlerim bu kendisini güdenin durumunu tanımayan <gülüyor> Ve nereye gittiğini bilmeyen cahil, basit, taklitçi kafirin kalbidir. Hatta bu cahile nereye gidiyorsun desen onlarla beraber der. Onlar nereye gidiyor desen bilmiyorum der. Evet kardeşlerim. Kafir çeşit çeşit zulmet içinde döner durur. Sözü zulmettir. Ameli zulmettir. Girişi de, çıkışı da zulmettir. Kıyamet gününde de cehennemde zulmet içinde olacaktır. Günahkar aynı bir kör gibidir. İster anlasın, ister anlamasın sapıklıklar, cahillikler, bidatlar ve haram içindedir. Evet kardeşlerim, Hasanenin İyiliğin yüzdeki ışıltısı, kalpte nuru, rızıkta genişliği, bedende gücü, insanların kalplerinde de sevgisi vardır. Peki, kötülüğün yüzde siyahlığı, kalpte karalığı, bedende güçsüzlüğü, rızıkta noksanlığı, halkın kalbinde de kini vardır değil mi? Bu zulmet ve zaaf kafirlerde gördüğümüz neşe ve kederin olumsuz bir durum olduğunu göstermez. Çünkü normal neşe ve keder hem iyi kimsede hem kötü kimsede olabilir. Bunlar fıtri hasletlerdir. Ama bakın burada dikkatini çektiğimiz gerçek saadet sağlam bir ölçüye vurulursa, müminin çok fakir bile olsa daima mutlu ve daima kalp huzuruna sahip olduğunu görürsün bakın sahabenin haline Allah onlardan razı olsun karınlarına taş bağlayıp gezdikleri halde kendi nefislerine din kardeşlerini tercih etmemişler mi? evet kafirlerin dünyada istedikleri hayatı sürmeleri hususunda Cenab-ı Hak Resulüne hitap ederek buna aldanmaması çünkü bunun sonunun bir yok oluştan ibaret olduğunu bildiriyor. İnkar edenlerin şehirlerde gezip tozmaları seni aldatmasın. Bu az bir geçimdir. Sonra gidecekleri yer cehennemdir. Ne kötü bir yaratıktır orası. Okudunuz değil mi Alimran'da bu ayetleri? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Dünya müminin hapishanesi, kafirin cenneti demiyorum. Kardeşlerim hallerimize çok dikkat edelim Günahları küçük görmeyelim Eğer böyle yaparsak onu arka arkaya işlemeye sebep olur bu Bu da kalbin günaha alışmasını ve onu hoş görmesini sağlar Bakın çok dokunma hissi giderir Günah kul tarafından küçük görülünce bu Allah katında da büyük kabul edilir ne diyor Ali Salatu vesselam efendimiz? Mümin kendisini bir dağın altında oturuyormuş gibi görür. Her an dağın tepesine çökmesinden korkar. Ama facir günah işlediğinde sanki burnuna bir sinek konmuş da kalkmış gibi görür diyor. Evet kardeşlerim. İnşallah vaktinizi almıyorum. Zamanınızı çalmıyorum Devam edelim değil mi? Günahları küçüp görüp işleme kalbinde yön değiştirmesine sebep olur kardeşlerim Neticede adi, pis Safsata işleri yapmayı sever ve onlara alışır. Bunları yüce ve iyi şeyleri yapmaya tercih eder. İşte bakın o zaman bu kalpler vahşileşir. Yırtıcı ve ehli hayvanların kalplerine benzer. Bazı kalpler vardır, yaşadığımız çevredeki gördüğümüz hayvanların huylarına benzer. Deve, kedi, köpek, eşek gibi bu hayvanlardan sudur eden hareketleri yapmaya başlar. Bazı kalpler de vardır, aslan, kurt, tilki, hatta akrep yılan gibidir. Vahşi, yırtıcı, zararlı hayvan özelliğine taşır. Kiminin nefsinde köpeklik vardır. Bin köpeğin karnını doyurduğu bir leşer rastası hemen ona atılır. Onu diğer köpeklerden korur. Ona yaklaşan her köpeğe hırlar. Oraya yaklaşmak ya zorla, veya buna üstünlük sağlayarak olur. Başka hiçbir köpeğe ondan bir şey vermek istemez. Bütün arzusu hangi yiyecekle olursa olsun karnını doyurmaktan ibarettir. Kimisinin nefsinde eşeklik vardır. Sadece yük çekme ve ot yemek için yaratılmış sanki. Otu arttıkça yükü de artar. Hayvanların en dilsizi ve basireti en az olanıdır kiminin nefsinde ise yırtıcılık vardır. Bunun öfkesi güçlüdür. Derdi insanlarla dalaşma, düşman ola, olma, gücü yettiğince de onları yok etme, huyu zorla almaktadır. Kimisinde fare huyu vardır. Hep fasıktır, bozguncudur. Çevresindeki bütün insanları ifsad eder. Korulu düzenleri bozar. Lisan-ı hal ile onu fesat için yaratan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Evet kardeşlerim, tabiatında zehirleyicilik ve hasta edicilik olanlar da vardır. Ahrep, yılan gibi. Bunlar da, bizzat kendilerine zarar verdikleri gibi, insanların zarara uğramasına ve zehirlenmelerine sebep olur. Domuz tabiatlı insanlar da vardır temiz yiyeceğin yanından geçer dönüp bakmaz. Ama bir insan af buyurun, kazayı hacet etsin, hemen onun pisliğine yanaşır. Kimi tavus kuşu gibidir. Süsünün püsünün gerisinde hiçbir şey yoktur. En kindar, en güçlü bir hayvan olan deve yaratılışında olanlarda da var. Sessiz ve habis yaratılışta ayı tabiatında ve maymun tabiatında yaratılanları da unutmamak gerekir hayvanlar içerisinde övgüye layık olan ve hayvanların şereflilerinden sayılan at huyunda olanlar da vardır bu hem can hem de huy olarak en keremli yaratılıştır hatta okumuşsanız aleyhissalatü vesselam efendimiz mümini ne yapar uysal bir deveye benzedir. Mümin uysal, yularlanmış bir deveye benzer. Ne tarafa sevk edilirse oraya gider, diyor. Evet kardeşlerim, müminle hemen anlaşılır. Mümine kalp hemen ısınır. Eğer böyle olmuyorsa, hayır yoktur. Bakın kalplerin dirimi, ölüm olduğunu, hastalıklı mı olduğunu anlatır anlayacak testler bunlar. Böyle olmayan da hayır da yoktur. Mümin kendisinde iman sahipleriyle çabucak kaynaşır. İnsanlar için ise mutlaka hayırlı olan şeyleri ister. Evet kardeşlerim. Günahların insan bedeni, nefsini ve ameli üzerindeki etkisi kalbi üzerindeki etkisinden az değildir. Bunlar günahkarın bedenini diğer maddi manevi güçlerini zayıflatıp değiştirir. Hatta bunların izleri yüzde ve diğer organlarda da gözükür. Bu izler onun hareketlerinde bile görülür. Kul günahları işlediği için dünyevi ve uhrevi şer'i ve kaderi olmak üzere cezalandırılır. Dünyevi ceza şayet suçlunun suçu tespit edilmişse dinin tayin ettiği şekilde tatbik edilir. Uhrevi ceza kabirde veya kıyamet gününde veyahut cehennemde veyahut da bu yerlerin hepsinde tatbik edilir veya her şeye gücü yeten Rabbimiz Allah subhanahu ve teala onu affeder evet kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala'nın da dediği gibi başınıza gelen herhangi bir musibet ellerinizin yaptığı yüzündedir yüzündendir Allah işlediklerinizin bir çoğunu affeder diyor Şura otusta evet kardeşlerim Allah subhanahu ve teala bizleri korusun rahmetiyle yargılasın salihlerle sadıklarla bizleri beraber kılsın Rabbimiz subhanahu ve teala'nın kitabında dediği gibi müşrikler pisliktir o kadar ayetine düşenlerden eylemesin tevhid ehli mümin küfür ve isyan uçuruna düşmüş bir müşrik gibi değildir kardeşlerim. Günahlar büyüdükçe onların manevi hatta maddi pislikleri de artar. Zina, riba, şarap içme, uyuşturucu kullanma. Bu işlerin pisliği katındadır. Günah büyüdükçe pisliği de onun büyüklüğüyle orantılıdır ve Vesselam Efendimiz kahine gidip ona bir şey soran ve kahinin söylediğini de doğrulayan kişinin bunlardan olduğunu belirtir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala bizi iman ehlinden kılsın. Küfür ehlinden beri buyursun. ve Vesselam Efendimizin dediği gibi Ey insanlar Allah temizdir Sadece temizi kabul eder Allah peygamberlere emrettiğini müminlere de emretmiştir Şöyle buyurmuştur Ey Resuller Güzel temiz şeylerden yiyin Ve salih ameller işleyin Çünkü ben yaptıklarınızı bilmekteyim Ve yine şöyle buyurmuştur Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin, yalnız ona tapıyorsunuz, Allah'a şükredin. Evet, bir adam ki uzun yolculuklar yapmış, saç baş dağınık, toz toprak içinde, ölün elini göğe yükseltip, Ya Rab, Ya Rab diyor. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenmiş. Nereden bunun duası kabul edilecek diyor Ali ve Allah Subhanahu ve Teala bizi hakkı hak bilen, batıldan uzak duran samimi kullardan eylesin. Günahkar insanlardan ve günahtan bizleri beri buyursun. Amin. Ya Rabbi. Günahkar vücuduna ve nefsine en çok ihtiyaç duyduğu anda bile organlar ona ihanet eder kardeşlerim. O nasıl Rabbin'a isyan edip onun emrine aykırı davrandıysa, sonra da gürmünün cezasına uğradığı anda darlığa, sıkıntıya, belaya düşer. Çünkü dili, kalbi ve diğer organları en fazla ihtiyaç duyduğu anda kendisine ihanet eder. Allah'ı zikredemez. Ona tevekkülde bulunamaz. Niyazda bulunamaz. Ona boyun eğmez. Allah'tan yardım dileme. Ona sığınma için dilini döndüremez, dua edemez, ricada bulunamaz. Aksine musibetin içine saplanıp kalır. Kalbi titrer. Eklemleri karıncalanır. Şayet dua edebilirse bunu bile inanarak yapmaz. Kendi söylediğine kendisi bile güvenmez. Evet kardeşlerim. Evet. Günahkar, günahının şerrine kapıldığı zaman nefsi de organları da onun sıkıntısından çıkmasına gayret edemez. Allah da kendisine isyan edeni zelil kendisine dost edineni de ne yapar? Aziz kılar. Evet. Allah bizi müminlerle beraber eylesin. Ve onun razı olduğu dininde bizleri sabit kılsın kardeşlerim. Evet. Bugünlük inşallah bu kadar yeter. Başka zaman inşallah devam ederiz. Allah subhanahu ve teala kalbini sürekli diri tutan helala harama dikkat eden, dinini, ırzını korayan ve Allah'ın ilmini öğrenip ondan hakkıyla korkan insanlardan eylesin. Şubhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileih velhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve